Yüz Eser Bütün Şiirleri Cahit Sıtkı Tarancı Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar merhaba. Cumhuriyet döneminin sevilen bir şairini, Cahit Sıtkı Tarancı'yı ve Bütün Şiirleri adlı eserini tanıtacağız. Hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Sevdiğinin hasretiyle yanıp tutuşan mutsuz bir şehzade varmış. Hiçbir şeyin mutlu edemediği bu şehzade alıp başını düşmüş yollara. Bir gün aksakallı bir dedeyle karşılaşmış. Yemeğini paylaşmış onunla bir süre sohbet etmişler dede şehzadenin mutsuzluğunu öğrenince ona iki saç teli vermiş bu iki teli birbirine sürt ve abbas diye üç kere seslen abbas gelir gelince de ne istediğini ona söyle her dileğini yerine getirir demiş masal bu ya şehzadenin mutsuzluğu o günden sonra sona ermiş. Ne zaman sevgilisini görmek istese Abbas'ı çağırırmış ve anında dileği yerine getirilirmiş. <gülüyor> Şiir yerine masalla başladık. E, güzel bir masal. Keşke hepimizin bir Abbas'ı olsa. Masalla başlamamın bir nedeni var. Geleneklerden, halk kültüründen zevk alan, bu zevkini şiirlerinde ve öykülerinde başarıyla değerlendiren bir şairi tanıyacağız çünkü. Öyle ki ninesinden dinlediği bu masaldan çok etkilenen Cahit Sıtkı Tarancı, Askerlik yaptığı sırada kendine emir eri seçerken adı Abbas olan bir asker arar. Abbas oğlu Abbas adında birini bulması onu mutlu eder. Bir akşam Abbas'la sohbet ederken masaldaki şehzade gelir aklına. Bugün herkesin severek okuduğu Abbas şiiri böyle doğar. Bu açıklamalardan sonra şiiri okuyalım mı artık? Ben de şimdi Abbas'ı okuyacaktım Özlem. Hadi bas, vakit tamam. Akşam diyordun, işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir sofranızı. Dinsin artık bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun, tam kenarında buzun. Aya haber sal çıksın bu gece, görünsün şöyle gönlümce. Bas kırbacı sihirli seccadeye. göster hükmettiğini mesafeye ve zamana. Katıp tozu dumana var git. Böyle fermanetli Cahit. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Bu şiiri tamamlamak için ben de 40 Oda şiirini okumak istiyorum. Seni dinliyoruz. 40. odanın kapısındayım. Ne varsa bu kapı arkasındadır. Açsam ya da açmasam kaygısındayım. Aklım iki cihan arasındadır. Kim bilir neler oluyor içeride. Ya Rab, insan bahtım hangi ellerde. Ha ben, ha masaldaki şehzade, gönlüm bir güzelin sevdasındadır. Yaşadığı sürece gönlü bir güzelin sevdasında olan Cahit Sıtkı Tarancı 4 Ekim 1910 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelir. İlk öğrenimini ailesinin yanında Diyarbakır'da yapar. Orta ve lise öğrenimlerini St. Joseph Lisesi'nde yapmak üzere İstanbul'a gönderilir. Dört yıllık bir öğrenim sonunda bu lisenin yalnızca orta bölümünü bitirerek 1928 yılında sınavla Galatasaray Lisesi'ne girer, ve 1931'de oradan mezun olur. Ortaokul döneminde ailesine yazdığı mektuplarla yazı hayatı başlar. Arkadaşları boş zamanlarında oyunla zaman geçirirken şairimiz yalnızlığını kitaplarla doldurmaya çalışır. Cornell, Molière, Racine, Verlaine ve Lamert'in okuduğu yazarlardan bazılarıdır. Baudelaire'i keşfetmesi en büyük mutluluğu olur. Tarancı'nın ilk şiiri... ...10. sınıf öğrencisi olduğu sırada... ...Muhit dergisinde yayımlanır. Servet-i ...Uyanış ve Akademi gibi dergilerde... ...peş peşe şiirleri çıkar. Bu dergilerde yayımlanan şiirleri... ...1933 yılında... ...Ömrümde Sükut adıyla basılır. Cahit Sıtkı Tarancı... ...yüksek öğrenimi için önce mülkiye mektebine başlar. İki yıl sonra orayı bırakarak... ...Yüksek Ticaret Okulu'na geçer. Bir yandan da geçimini sağlamak için... Sümerbanka Bank'a memur olarak girer. Daha sonra başka bir yere atanınca istifa eder. Bir gazetede yayınlanan öykülerinin ücretleriyle geçinmeye başlar. 1939 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Paris'e giden şairimiz orada siyasal bilgiler eğitimi alır. Bir yandan da Paris Radyosu'nda çalışır. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Paris'ten ayrılmak zorunda kalır. 1941-1943 yılları arasında askerlik hizmetini tamamlayan Tarancı, 1946 yılında 35 Yaş adlı eseriyle şiir ödülü kazanır. Bu ödül şairin ününü pekiştirir. Dönemin edebiyat eleştirmenleri arasında şiirin içeriğinden yapısından çok başka konular tartışılır. Önce şiiri okuyalım. Bu şiiri çok sevdiğini biliyorum. Özden lütfen <gülüyor> sen okur musun? Teşekkürler. Büyük bir zevkle okuyacağım. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan. Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollarımız ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün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 Kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar. Ne ilersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Çok güzel okudun teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Ne diyordum? Hah, hatırladım. Öncelikle Dante'nin yaşı üzerinde tartışılır. Dante, Cennet ve Cehennem adlı ünlü eserini yazdığında mı 35 yaşındaydı... ...yoksa eserindeki kahraman mı o yaştaydı? Bazıları yazarın, bazıları da kahramanın yaşının söz konusu olduğunu iddia ediyordu. E, kim haklı çıktı? Aslında haklı olan yoktu ama kahramanın yaşı diyenler çoğunluktaydı. İkinci tartışma, Tarancı'nın yolun yarısı demesinin iyimserlik mi, kötümserlik mi olduğu üstüneydi. İyimserlik olduğunu savunanlar, yetmiş yaşı garantilemiş, bundan açık iyimserlik mi olur diyorlardı. <gülüyor> İyimser bir düşünce olduğunu, Cahit Sıtkı Tarancı istemeden de olsa kanıtlar. 1953 yılında sağlığı bozulan şairimiz, felç geçirir ve konuşma yeteneğini kaybeder. 26 Ekim 1956'da, tedavi için gittiği Viyana'da, yaşama veda ettiğinde, ...yalnızca 46 yaşındaydı. Acı bir şaka gibi. Haklısın. Eserlerinde Ahmet Haşim, Yahya Kemal ve Necip Fazıl'dan esintiler görülen Cahit Sıtkı... ...hece ölçüsünü geleneksel duraklara bağlamadan şiirin yapısına uygun bir serbestlikle kullanır. Elimizdeki kitap, 1952 yılında yayınladığı Düşten Güzel adlı eseriyle birlikte... ...üç eserinin de yer aldığı bir derlemedir. İlk bölüm şairin şiirle ilgili düşüncelerinin aktarıldığı, kendiyle yapılan söyleşilerden alıntılar, yazılardan örnekler ve Ziya Osman Sabah'ya yazdığı bir mektuptan oluşur. İkinci bölüm dergilerde yayımlanan ama kitaplaşmayan şiirlerinin yer aldığı Öncekiler adını taşır. Oradan bir örnek verelim. Gidiyorum başlığını taşıyan bir şiir. Çölde bir yolcu gibi yalnızlığım içinde kavrulup gidiyorum. Serseri bir rüzgar gibi hep ganimet peşinde savrulup gidiyorum. Serçe kadar pervasız bir günden ötekine atlayıp gidiyorum. Bütün kumaşlarını açtığım gibi yine katlayıp gidiyorum. Bir kış güneşi gibi ben keyfimin esiri görünüp gidiyorum. Ne Belli bir yerim var, ne de sevdiğim biri. Sürünü gidiyorum. Elimizdeki eserin üçüncü bölümü, ömrümde süküt dördüncü bölümünse yine kitaplaşmayan şiirlerin yer aldığı aradakiler başlığını taşıyor. 35 yaş, düşten güzel, sonrakiler ve Birkaç çeviri şiiri kitabın diğer bölümleri. Cahit Sıtkı Tarancı denilince akla ilk önce ölüm, yalnızlık, yaşama sevinci, küçük zevkler, mutluluklar gibi temalar gelir. Aradakiler bölümünden Obsesyon başlıklı şiirini okuyalım. Her gün gölgesini omzumda duyduğum el. Gölgesi kendinden bin kere beter ölüm. Her gece karanlıkta karşıma çıkan heykel. Herkes gibi bana da mukadder ölüm. Kandırsın beni bırak bu renkler, bu kokular. Ne olsa bu bahçede bir şarkılık günüm var. Bilmem ne aksettirir yarın benden bu sular. Ve... Sanmam geri gelsin bu giden günler ölüm. Tarancımın bestelenmiş olan... Gün Eksilmesin Penceremden adlı şiirinde ben okumak istiyorum. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, Aklımdan ölümüm geçer, sonra bu kuş, bu bahçe, bulunur Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm. Yeter ki gün eksilmesin penceremden. Kitabın 35 Yaş bölümünden... ...Desem ki adlı şiirini de ben okuyayım. Desem ki... ...vakitlerden bir nisan akşamıdır. Rüzgarların... En ferahlatıcısı sende sesiyor. Sen de seyrediyorum denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu. Sen de gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmasını, toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende de tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek. Su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin, nimettensin. Desem ki, inan bana sevgilim, inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar. Ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini. Rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber... Günlerden sonra bir gün, şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bilki ölmüşüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol. Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini ve neden sonra tekrar duyduğun gün sesimi gök kubbede hatırla ki mahşer günüdür, ortalığa düşmüşüm seni arıyorum. Son olarak Tarancı'nın mizah duygusunu yansıtan bir şiir okuyalım. Ne dersin? Uçtu uçtu, Leyla uçtu. Uçtu uçtu, masa uçtu. Uçtu uçtu, semahat uçtu. Uçtu uçtu. Ne uçtu sanırsınız çocuklar? Uçtu uçtu, gençliğim uçtu. Cahit Sıtkı Tarancı'yı ve bütün şiirleri adlı eserini tanıtmaya çalıştık. Bu güzel şiir dünyasını tanımak isteyen ve bugün aramızda olup heyecanımızı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.